İkinci bab, berahin-i tevhidiyeye dairdir. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden halikını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri, kendi aklına dedi ki, gel vacibül vücud halikimizin vahdet bürhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahata gideceğiz. Beraber gittiler, birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikatı kutsiye, vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isterler. Birinci hakikat: uluhiyet-i mutlakadır. Evet, nevi beşerin her tayfesi, birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması ve sair zi hayatın belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması, ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri bir mabudiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün teraşhuhatı gaybiye ve tezahüratı maneviyenin bir tek ilahın mabudiyetini ilan etmeleri elbette ve bedahetle bir ulûhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hükümferma olduğunu ispat ederler. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştiraki kabul edemez. Çünkü uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zihûur meyveleridir ve başkaların o zihûurları memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını onlara unutturması, uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki ret ve müşrikleri cehennem ile tehdit etmesi bu cihettendir. İkinci hakikat, Robubiyeti mutlakadır. Evet, bütün kainatta, hususan zihayatlarda, ve bilhassa terbiye ve iaçelerinde, her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette, beraber ve birbiri içinde hakîmane, rahîmane bir desti gaybi gaybî tarafından olan bir tasarruf-u elbette bir rububiyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır. Ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Madem bir rububiyet-i mutlaka vardır, elbette şirk ve iştirak kabul etmez. Çünkü o rububiyetin, kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri, cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve içtima ettiğinden, en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Ve zişurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adabet olduğundan, elbette böyle bir rububiyeti mutlaka, hiçbir cihetle şirke müsaade etmez, Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatı ile mütemadiyen tevhide irşadatı, bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri hakikatı kemalatın vücuduna bedahetle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatına ve o halıkın aine-i şuuru olan insanın kemalatına şahadeti pek zahirdir. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden halıkın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve halıkın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melâbegahı, zihayâtın zalimane mezbahası, zîşûr'un dehşetli hüzüngahı suretine çeviren ve asarı ile kemâlatı görünen insanı en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve hâlıkın aynî kemalatı olan bütün mevcudatın şahadetiyle, nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan o hâlıkın kemalatını setredip, perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk, elbette olamaz ve hakikatsızdır. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniye ve kevniyeye karşı ziddiyeti ve o kemalatları bozduğu, İkinci şu'a risalesinin üç meyve-i tevhide dair, birinci makamında kuvvetli ve kat'î deliller ile ispat ve izah edildiğinden, ona havale edip, burada kısa kesiyoruz. Dördüncü hakikat, hakimiyettir. Evet, bu kâinata geniş bir dikkat ile bakan, kâinatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür, her şeyi ve her nevi birer vazifeyle musahharane meşgul bulur. وَلِلّٰي جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre, zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cünud-u Rabbaniye'den, o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde, hakimane tekvînî emirlerin, Amirane hükümlerin şahane kanunların cereyanları bedahetle bir hakimiyeti i mutlakanın ve bir amiriyeti i külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyeti i mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü "Laukan fihima âlihetun illallâhu lefesedete" ayetinin hakikati kat'îsiyle müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar karıştırırlar bir memlekette iki padişah hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa intizam bozulur ve idare hercümerc olur halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat ı bedeniye'den ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz hem hakimiyet bir makamı izzettir rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muvakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir kadir-i mutlakın hakiki ve külliyyi rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat ikinci şuahın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyeti ilahiyi şuut derecesinde bildi, imanı parladı, bütün kuvvetiyle La ilahe illallahu waḥdahu la shari'ikeh dedi ve bu menzilden aldığı derse bir kısa işaret olarak birinci makamın ikinci babında. لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدانيته ووجوب وجوده مشاهدة عظمة حقيقة تبارز الألوهية المطلقة وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة تزاهر الربوبية المطلقة المكتضية للوحدة وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة الكمالات الناشية من الوحدة وَكَذَا مُشَاهَدَةُ عَزَمَةِ اِحَاطَةِ اَحَقِيكَةِ الْحَاكِمِيَّتِ الْمُطْلَكَ الْمَانِعَةِ وَالْمُنَافِيَةِ الْلِشِّرْكَ denilmiştir. Sonra o sükûnetsiz misafir kendi kalbine dedi. Ehl-i imanın, hususan ehl-i tarikatın her vakit tekrarla la ilahe illa demeleri, tevhidi yağat ve ilan etmeleri gösterir ki, tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Hem tevhid, en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife-i kutsiye ve bir farizayi i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir. Öyle ise gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti i tasavvuriyeden çok kıymetler ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki, her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde halıkına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak, açmak lazım gelir. Öyle ise haydi ileri diyerek, Kibriya ve Azamet kapısını çaldı. Efal ve Asar menziline ve icat ve ibda alemine girdi, gördü ki kainatı istila etmiş, beş hakikatı muhita hükmediyorlar, bedahetle tevhidi ispat ederler. Birincisi Kibriya ve Azamet hakikatıdır. Bu hakikat ikinci şuâ'nın ikinci makamında ve Risale-i nurun müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki. Binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları aynı anda aynı tarzda icat edip tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenub ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden hem huvallazi halakassamavati vel arda fi sitti eyyam yani gökleri ve zemini altı günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acip bir hadiseyi Hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak zeminin yüzünde bahar mevsiminde haşre azamın yüzbinden ziyade misallerini gösterir gibi 200 binden ziyade nebatat taifelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip kemal intizam ve mizan ile iltibassız noksansız yanlışsız beraber birbiri içinde idare terbiye iaşe temyiz ve tezyin eden hem yuliculleyle fil nehari ve yulicun nehara fil ayetinin sarahatiyle zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye ile yazan değiştiren aynı zat aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder. Ve mezkür fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan, zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahid ve kadir olan fail-i zülcelallerinin bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki, hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor köküyle kesiyor. Madem böyle bir kibriya ve azameti kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir ve ihata ediyor, elbette o kudrete acz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksaniyet ve o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecihle mümkün değildir, fıtratını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. İşte şirk, Kibriyaya dokunması ve Celal'in izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki hiç kabile af olmadığını Kur'an-ı mucizül beyan azim tehdid ile "İnna Allaha la yaufiru en yushraka bihi ve yagfiru ma ferman ediyor. İkinci hakikat Kainatta tasarrufları görünen ef'al-i rabbaniyenin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır ve o fiilleri takyit ve tahdid eden yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf ve şuursuz tabiat ve kör kuvvet ve camit esbab ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar o gayet mizanlı ve hikmetli ve basirane ve hayat darane ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar belki faili i Zülcelal'in emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perdeyi kudret olarak istimal olunuyorlar. Hadsiz misallerinden üç misali, Sure-i Nahl'in bir sayfasında birbirine muttasıl üç ayetin işaret ettikleri üç fiilin, hadsiz nüktelerinden üç nüktesini beyan ederiz. Birincisi, وَاَوْحَى رَبُّكَ nahli نَحْلِ اَنِتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اِلَى آخِلِ الْآيَةِ Evet, bal arısı, fıtratça ve vazifece, öyle bir mucize-i kudrettir ki, koca Sure-i Nahl, onun ismiyle tesmiye edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında, onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azarları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri, o uzuvcuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve müvazene ile olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler, elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda, aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası, bedahetle vahdeti isbat eder. İkinci âyet وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ ayeti, ibret feşan bir fermandır. Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak, Süt fabrikaları olan validelerin memelerinde, kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak halis, temiz, safi, mugaddi, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak, Elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret, ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. İşte böyle gayet mucizeli ve hikmetli bu sanat-ı rabbaniyenin ve bu fiil-i ilahinin umum i zeminde yüzbinlerle nevi'lerin hadsiz validelerinin kalplerinde ve memelerinde aynı anda aynı tarzda aynı hikmet ve aynı dikkat ile tecellisi ve tasarrufu ve yapması ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. Üçüncü ayet. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّقِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعَقِلُونَ Bu ayet, nazarı dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki, aklı bulunanlara bu iki meyvede tevhid için büyük bir ayet, bir delil ve bir hüccet vardır. Evet bu iki meyve hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucizeyi, kudret ve bir harikayı hikmettir. Ve öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir san'attırlar ki, zerce kadar aklı bulunan bir adam, bunları böyle yapan, elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela, bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda, yirmi salkım var ve her salkımda, şekerli şurup tulumbacıklarından yüzer tane var ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfazayı giydirmek ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası ve programı ve tarihçi hayatı hükmünde olan sert kabuklu, ceviz içli çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı, ve Abu Kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde, hatsiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harikayı sanatı, aynı zamanda aynı tarzda yaratmak elbette bedahetle gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın halikıdır. ve nihayetsiz bir kudreti ve hatsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Evet, bu çok hassas mizana ve çok maharetli sanata. Ve çok hikmetli intizama, kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Ellerini uzatamazlar. Yalnız mef'uliyette ve kabulde ve perdedarlıkta emri rabbani ile istihdam olunuyorlar. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatin tevhide delalet eden üç nüktesi gibi Hadsiz ef'al-i Rabbaniye'nin hadsiz cilveleri ve tasarrufları, ittifakla bir tek vahidi i ehad, bir zat ı Zülcelal'in vahdetine şehadet ederler.